Hazırlayan Mesutan Çelenk Barfra. Merhaba iyi haftalar Açık Radyo burası ben programcınız Çelen Karıcıtan sanat programındayız teknik masada Barış'a teşekkür ederek bu haftanın programına başlıyorum telefon attığımda Pelin Tan var Pelin çok yönlü bir e, eğitim Arka planından gelen ve çok farklı coğrafyalarda çalışan bir isim. Onu İstanbul'da yakalayıp bu kaydı yapmak mümkün olmadığı için telefon bağlantısıyla yapıyoruz. Durduğu yerde durmayan, çok enerjik, sürekli üreten, araştıran, konuşan, sergileyen ve farklı gruplarla çalışmalar yapan biridir. Ben de 2007 BNL döneminde Hohanlu Küratörlüğü'ndeki küresel çağda iyimserlik, küresel savaş çağında iyimserlik, Odaklanan BNL kapsamında onunla yakın çalışma fırsatı bulmuştum. Gururla bunu da burada vurgulayayım. Pelin geçtiğimiz haftalarda metot, artefekt, istisna, yıkım, mimarlığı ve bellek üzerine yaptığı çok kapsamlı bir sunumla dinleyicileri hatırlatabilirim. Akbank Sanat bünyesindeydi mimarlık ve bellek serisinde. Çok merakla dinlediğim pek çok kafamda sorular oluşturan bir konuşmaydı. Celal Tufik'in Harabe, Reza e, Negarastani'nin çürüme ve formların inşa süreci ve Mimar Weissman'ın yıkım mimarlığı gibi kavramlarına atıfta bulunmuştu. Bu çerçevede özellikle savaş sonrası kent, eşik mekanlar, yıkıntı mahalleler üzerinden mimarlık ve belleği tartışmıştı. Hatta soru cevap bölümünde konu AKM tabii. Bütün bu meseleler üzerinde ilk aklımıza gelen yerlerden biri AKM'ye kadar taşınmıştı. E, fark Çok yönlü, farklı eğitim e, arka planından geldiğini söyledim. Sosyoloji eğitimi üzerine sanat tarihi doktorası var. MIT'de dünyanın en prestijli mimarlık ve planlama okulunda doktora sonrası araştırmalarda da bulundu. Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. Güneydoğu Anadolu'daki mülteci kamplarına dair Forensic Architecture, belki adli bilimlerle ve mimarlığı bir araya getiren bir bağlamda e, bu projenin baş Farklı isimlerle araştırma projelerinde işbirliği yapıyor. Hatırlatmak gerekirse Önder Özengi ile emek meselesi özellikle sanatta emek meselesine bakıyor. Anton Vidokle ile Ki geçtiğimiz İstanbul BNL'lerinden birine de ortak bir işleriyle katıldılar. Onu da değineceğiz. Sanatın ve işin yani meslek anlamında işin gelecek tarihini inceleyen işler yapıyor. Uluslararası çok araştırma programında yer aldı. Ee, Japan Foundation, Japan Vakfı, Hong Kong Tasarım Vakfı, biraz önce değindim MIT, Berlin'deki DAAT gibi bu önemli kurumlardan araştırma bursları alarak güncel mimarlık, mekan araştırması, kentsel adalet, alternatif pedagoji gibi alanlarda araştırmaları var. Mimarlık kuramı, sanat kuramı üzerine uluslararası yayınları var. E ve hali hazırda Hollanda'nın Utrecht kentindeki güncel sanat kurumu BAK 2017'den beri oranın misafir araştırmacısı yine e, MIT'nin de misafir araştırmacısı olmaya devam ediyor. Alan çalışmaları ise son olarak ona da geleceğiz. Mardin ve çevresinde hala Filistin'de ve hatta Çin'de devam ediyor. E, Pelin öncelikle BAK'tan başlamak istiyorum. En güncel olduğu için ve hariçten sanat programında kavramsal çerçevesine uyduğu için nedir bu e, Utrecht'teki güncel sanat kurumundaki misafir araştırma pozisyonun başka kimler misafir araştırmacı senin gibi nasıl bir temas nasıl bir çerçevesi var? Eee Ceren çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Ee... Birazcık da şey açıklamaların içinde ben de dinlerken Allah ne kadar karmakarışık dedim kendi kendime İnsan utanıyor o kadar karmakarışık. Çok yönlü çok yönlü diyelim. Yani biraz programımız zamanımızda kısıtlı ve daha sanat odaklı da olması açısından. Şimdi bu bak BAK bir sanat kurumu. E, ve açıklaması da bakın açık şeyi de basis for actual outcomes, işte, um, art and knowledge, bilim, sanat ve bilgi, aktif bilgi için um, sanat gibi böyle bir açıklaması var um, bu kurumun. E, uzun yıllardır yani benim bildiğim kadarıyla on küsür senedir e, Utrecht'te aktif olan genelde e, sosyal ve siyasi konulara odaklı ...sergiler ve yayınlar ve konuşmalar, kamusal programlar düzenleyen bir güncel sanat kurumu. Ufak bir kurum, ufak bir takımı, yani araştırma kuratöryel grubu olan bir kurum. Şimdi bu kurum, şey de ilginç, birçok kurum bu yöne doğru gidiyor aslında. Önceden de konuşmuştuk. Bir post akademi... Bir residency dediğimiz artık eskiden hani biz residency sanatçıların gidip kaldığı kendilerini araştırma için e, e, altyapı sunulan kurumlar tarafından resizansı dediğimiz misafir e, e, olma e, e, durumunu zaten biz biliyoruz ve bu sanatçının e, iş üretmesini de çok etkileyen bir Hı -hı. E, süreç oluyor. Hem kendi araştırmasını yönlendiriyor hem de o aslında resizansı dediğimiz e, misafirhanede o kurum altında başka davet edilen insanlarla da sanatçılarla da tanışıyor. O, o da çok önemli bir bilgi alışverişi oluyor. Şimdi ben, ben temel olarak sanatçı değilim ama böyle bir sanatçı e, e, Residency dediğimiz bir sanatçı programına davet edildim. Ama son yıllarda, ya son 1-2 senede bu programlar e, aynı New York Whitney'deki program gibi daha böyle sanatçının kendi başına kalıp da bir şey yaptığı, bir şey ürettiği bir araştırma e, yaptığı değil de e, bununla birlikte yani o da var ama onun üzerinde e, davet edilenlerin birlikte düşünülmesi Dilerek davet edilen 6, 7, 8, 10 kişinin hı hı. E, birlikte e, kolektif düşünmeye yol açacak bir program tasarlanmış bu PAK programında. E, bu yeni bir şey benim için. Yani bir araştırmacı olarak yani uzun zamandır bunu arkadaşlarımdan davet edilen ya da sanat, güncel sanat e, e, tarihinde gördüğümüzden biraz daha farklı bir program. Ben ilk davet edildiğimde anlayamamıştım hatta yani programı. <gülüyor> i̇şte post akademik bir program dediler. Allah Allah, akademisyenim ama biz böyle bir şey... Pek pek fazla bilmiyorum demiştim. Sonuç o, o kabul ettiğimde 2017-2018 ilk dönemleri başladı Ekim ayından itibaren ve biz de yani orada yaşamıyoruz, orada değiliz. Ben Mardin'deyim yine ama iki ayda bir beş günlüğüne gidiyoruz ve burada ilginç olan hani programın şeyi yapısı yaklaşık üç ...dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz kişi davetliyiz. Ee, ve bu araştırma programında farklı sanatçılar var. Ve birlikte bir araya gelip beş günümüzü sabahtan akşama kadar birlikte tartışarak geçiriyoruz. Şöyle ana bir tema var. Bu ana tema Michel Foucault'un Delizy Anteoidobus kitabının ön sözünde... Ee, ön sözüyle ilgili. Bu ön söz yazısında e, faşizmi tanımlamaya çalışıyor Foucault ve hı hı. tanımlarken de e, hani faşizm nedir? E, ve faşizm alternatif hani faşizme karşı alternatif bir yaşam mı? bu yaşamın e, sanatçı bu yaşamın şeyleri ne olabilir? Nasıl böyle bir yaşam olabilir gibi bir metni var. Bu program da bu metni alt temel olarak alıyor. Hı hı. Ve acaba işte İngilizcesi bu programın ana teması Proposition for Non-Fascist Life yani faşist olmayan bir yaşam için öneriler. Hı hı. Ve tabii burada mesele... Sanatçılar değişik yerlerden gelmiş, değişik pratikleri olan ama birazcık da düşünülerek davet edilmişiz galiba. Hepimizin düşüncesi, pratiği birbirine böyle alabiliyoruz. Enformal bir şekilde bağlanıyor o çok hoşumuza gitti ikinci üçüncü buluşmamızdan sonra. Sanki küratöryel bir seçki var burada bir sergiye davet ediliyormuş ve sergide birlikte üretilecekmiş gibi bir kadro oluşturulmuş bir ekip bir grup e, oluşturulmuş gibi hissettim ben de senin anlattıklarından. Evet pek çok misafir sanatçı programında ya da bu tarz araştırma programlarında gördüğümüzden çok farklı ve çok yerinde geldi bana doğrusu çok daha hedefe yönelik. Aslında ileride başka projeler de Birlikte başka işbirlikleri de Yaratabilecek bir ekip sanki bir araya getirilmiş Çok fazla uzatmak istemiyorum ama e, Arkadaş yani davet edilen Diğer sanatçıların e, artık Arkadaş olduğum arkadaşlarımın da e, Bir ismini bir neler yaptıklarını çok kısa söylemek istiyorum Tabii bir, e, Şimdi Diago Sagetto Ve İshak Albarbay var e, Kendileri Filistin'den Kampüsün kamp diye bir pedagojik platform var Onların o platformun temsilcisi Ee, ve e, bu kamptaki yaşam, bir mülteci kampındaki yaşam ve bu potansiyeller olanaklar üzerine çalışıyorlar. Hatta kolektiflik dictionary diye kolektif bir sözlük üzerine çalışıyorlar. Her kavram için, her e, toplulukta bir atölye yaparak bu e, e, kavramla, herhangi bir kavramla ortaya çıkabilecek herhangi bir kavramla ilgili çalışıyorlar. E, E, kolektif sözlük e, üretiyorlar. Mesela müşterekler diye, müştereklerimiz diye iki tane yapmışlar. E, kamusal alan diye bir tane yapmışlar. Şimdi biz toplu olarak hep beraber bir tane yapıyoruz. Onlar bizimle birlikte bir tane e, yapıyorlar. Luigi Coppola diye bir sanatçı var. Kendisi agroekoloji ve sanatın nasıl e, tarımla, e, agroekolojiyle ilişkisi agro, e, üzerine çalışıyor. E, ve Leche'de bir e, çiftlikte sanatçılar ve aktivistler ve mültecilerle birlikte bir projeleri e, proje üzerine çalışıyor Luigi. E, Matisse Brüj var, kendisi Amsterdam'dan bir sanatçı ve e, emek em, em, koşulları e, em, em, em, em, em, işçiler üzerine e, ve sendikalaşma üzerine çalışıyor. Kendisi de bu, bu tür bir hareketin içinde. E, Ola Hasanyan var, e, kendisi Katun kenti üzerine ve daha çok toplumsal cinsiyet ve kamusal alan ilişkisinden çalışıyor. Otobong Nanga kendisi Nijeryalı sanatçı ama Belçika'da yaşıyor. Yine böyle bu E, farklı doğa ve insan insan dışı e, şeyler, e, nesneler ve e, e, doğadaki nesneler üzerine bir araya getirilmesi üzerine ve farklı e, yaşam biçimleri üzerine odaklanıyor. E, Quincy Garyo kendisi Amsterdam'dan Karayip Karayip adalarından e, değil ama ailesi Karayip adalarından bir Ee, sömürge sonrası e, meseleler ve ırkçılık üzerine ve kamusal üzerine performanslarla ilişkili, performans sanatıyla ilişkili çalışıyor. Sabake e, Angiama, Dokümenta'nın Kassel'deki Dokümenta'nın eğitim Direktörü Eğitim bölümünün departmanı direktörü Kendisi alternatif pedagoji hmm. e, Siyah hareketi e, Ve ırkçılık ve kadın hareketi üzerine ilişkiler üzerine çalışan e, Yarı kuratör yarı sanatçı Yarı araştırmacı hmm. Wendelin Van Oldenborg e, Kendisi mimari mekan modernizm Ve post sömürgeci e, Mekanlar e, Ve ırkçılık üzerine e, Çalışıyor çok farklı böyle insanlar var ve hani birlikte yaptığımız işe odaklanıp birlikte birbirimizin pratiğini tartışmak, ortak metinler üzerine tartışmak bu şeyde çok önemli. Özellikle ana kuramsal hattımız Elizabeth Povinelli'nin Geontoloji kitabı ve Elizabeth de bize katılıyor çoğu toplantımızda. Onun metinlerini okuyarak, onunla tartış tartışarak ve sonra da kendi pratiği Birbirimizi de onunla birlikte tartışarak e, bayağı bir düşünce e, geliştirme ve e, e, eğitim, birbirimizi eğitme, e, öğretme gibi bir süreçten geçiyoruz. E, böyle bir e, program, e, iki ayda bir buluşuyoruz. Beş gün, sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. E, Ee, ve e, e, yaptığımız şeyleri birbirimize göstererek anlatarak ortak okumalarla e, beraber ilerliyoruz. Peki Pelin ee, programın Pelin, şeyi bu. Peki Pelin ne kadar daha devam edecek yıl sonuna kadar mı devam ee, edecek? Bir de so, sonuç odaklı bir progr yani programın öyle bir yanı var mı ortaya sonuçta bir sunum, bir proje, bir şey çıkartmayı hmm. hedefliyor musunuz? Nasıl bağlanacak program? Ee, şimdi. O konuda sonuç odaklı bir şey istemiyorlar. Bunu baştan bize bir, birkaç kere söylediler. Hı hı. E, araştırma konumuzu, yani daha, bizi davet da ettikten sonra bir araştırma konusu istediler. E, çok ilginç, ben de Elizabeth Povenel'in birinci bölümünü e, öğrencilerimle çalışıyordum. E, Dara köyünde, Mardin'de. İşte bu hafta pazar yine Daraköy'ünde atölyemiz var. Elizabeth'in o ilk bölümünü okuyacağız. Sağ olsun Emre Koyuncu çok güzel bir çeviriyle birinci bölümünü ben rica ettim çevirdi. Çok güzel bir çeviri yaptı. Türkçe'si üzerinden öğrencilerle ve çoğu Mardin'deki Ee, sanatçılarla, Kızıltepe'deki sanatçılarla Dara köyü üzerine çalışıyorum son 2-3 senede. O köyde yine buluşup bir atölye yapacağız. Şey çok güzel yani e, Utrecht'te buluşuyoruz. Bu değişik coğrafyalar üzerinde çalışan insanlarla bir araya geliyoruz. Ondan sonra dağılıyoruz. Ben geri dönüyorum Mardin'e. Dara'da tekrar o Utrecht'teki düşüncelerimizle tartıştığımız şeylerle kapımızda Dara'ya geliyorum. Başka Başka bir coğrafya ama aslında konular aynı. Hep böyle Daha um, um, daha ekoloji ve um, sosyal adaletin olduğu, um, daha um, kapitalist olmayan yaşam tarzlarının üretebileceğimiz üzerine düşüncelerimizi paylaştığımız ortamlar. Aslında doğrafya değişse de konular hep sorunlar aynı Çelenk. Yani um, çok fazla... Um, yani Global dediğimiz şey aslında çok trans lokal e, şu anda. E, o yüzden de e, çok farklı yerden farklı yere gitsek de konularımızı oradan oraya getiriyoruz, geri götürüyoruz, çarpıştırıyoruz e, ve daha üretken hale ve daha farklı e, insanlarla tartışır halde hani buluyorum kendimi ya da buluyoruz kendimizi. Sonuç ürün Genelde e, özellikle kaçınıldığının söyleniyor bize. Hı hı. O yüzden de benim anladığım kadarıyla e, e, sadece araştırmalarımıza katkı sağlayacak şekilde bunu yürütmemiz isteniyor. E, ve Temmuz'un başında bitiyor. Eylül'de başladık. Eylülün başında, Eylül, son, şey Eylül sonunda başladık. Ekim başından itibaren diyeyim. E, fakat şöyle bir şey var tabii. E, burada kurulan e, ortak bazı üretken ilişkilerimiz var kendi aramızda ve onları devam ettirmek istiyoruz e, seneye. E, o tabii ki bence e, bu şeyin en büyük getirisi hmm, bu programın. E, bir de e, düşüncelerimizi sakin bir şekilde beraber tartışarak e, bir lüks yani. Beş gün birlikte oturup e, çalışmak. E, yani çalışmak bir lüks mü dersin? Evet beraber böyle beş gün çalışmak bir lüks. <gülüyor> e, bir e, sonra da o düşüncelerle Mardin'e geri dönüp Tekrar arkadaşlarımla bunu paylaşmak daha bir lüks aslında. O yüzden de e, bence çok verimli bir şey olduğunu ve bir e, araştırma dediğimiz şey artık e, metodoloji dediğimiz şey araştırmalarda çok sürece dayalı hale geldi. Ve çok katmanlı hale geldi. Çünkü bilgi dediğimiz şey çok katmanlı ve metodolojisi çok karmaşık artık. E, coğrafya dediğimiz şeyler e, yakınlıkları ve uzaklıkları çok birbirini sürekli çarpışan Çok fluid, akıcı artık. Ee, çok delizyen konuşuyorum ama tabii <gülüyor> böyle bir ortamda yaşıyoruz. Yok, tam tam um, da e oradan devam edelim o zaman. Yani e, alan araştırmalarının, alan çalışmalarını bir taraftan Mardin ve çevresinde devam ettirirken... ...Filistin'de ve Çin'de de sürdürüyorsun. Sanki birbirinden Hı -hı. çok e, uzak, kopuk coğrafyalarmış gibi gözüküyor ama hiç de gözüküyor. öyle değil. Hı -hı. Evet Ve e, toplumsal ve kentsel alanda çalışan sanatçı kolektifleriyle de işbirliği yapıyorsun. Kamplarda Aynen. alan Hı -hı. çalışması da yapıyorsun Bir tarafta. Biraz bunlardan bahsedebilir misin son dönem çalışmalarından? Evet. Şimdi çok farklı alanlar gibi gözüküyor ama birinci şöyle bir hat var. Genelde İstanbul'dayken kentsel alana odaklıydım çok. Kentsel alandaki gentrifikasyon ve kentsel dönüşüm projelerine odaklı ve sanatçıların aslında burada nasıl bir... ...antejentrifikasyon... ...eylemleriyle... E, ...södecileriyle... ...nasıl e, sanatçı sanat katkı yapabilir... ...üretebilir... E, toplumsallığı yeniden üretmede... ...sanatın katkısı nedir gibi... hani ...genel olarak konuşursak bu konularla uğraşıyordum... ...doktora konum da bu alandaydı... ...ama... E, ...tabii Mardin'e geçince... E, ...İstanbul gibi bir global kentten çıkmış oluyorsunuz... E, ...aslında bazı globallikler... ...dediğimiz şeyler hep devam ediyor... ...yani küçük de olsa... Ama e, birden e, farklı ölçekte kentsel dönüşüm, farklı ölçekte e, e, kırsallıklarla e, karşılaşıyorsunuz. Ve tabii ki araştırmanızın ölçeği değişiyor. Yani alan araştırmalarınızın ölçeği değişiyor. Tabii biz, biz e, Mardin'de hem e, kırsallık e, meselesi, hem antroposin, e, e, ekolojik dönüşüm, jeolojik dönüşüm ve bunun etkileri... E, hem Ee, birden toplumsal siyasal yani sınırda olmanın sınıra yakın olmanın verdiği durumla e, ve Diyarbakır'la ilişkile e, diğer kentlerle Batman Diyarbakır Nusaybin ve Kırklareli gibi böyle bir konsolasyon e, bir kent kentsel ölçüyü böyle görüyorum ben. Hani tek hı hı. Mardin kendisi değil. Birçok konu ortaya çıkıyor. Ve bir de şöyle bir durum var Çelenk. Orada birçok konu hiç çalışılmamış fazla, işlenmemiş. Mesela bir öğrencimle Lice'deki deprem konutları üzerine çalışıyoruz. Geçen haftalarda Lice'deydik. Sürekli oraya gidip geliyoruz. Orada bir 40 senedir Lice'li depreminden sonra oluşturulmuş konteynerlerden konutlar var ve insanlar orada hala yaşıyorlar. Mesela bu, bu burada hiç çalışılmamış. Yani Bazı e, konular var, hiç çalışılmamış, hiç e, üzerinde onun üzerinden bir analiz ya da bilgi e, oluşturulmamış. E, bir yandan da e, güncel gerçeklik var, sürekli kampların e, çoğalması ve kamplardaki insanların e, nüfusun çoğalması. Ve e, bu kamplarla ilgili araştırmalar da e, başladı. Tabii biz bunu çok pedagojik olarak birleştiriyoruz. Kendi araştırmalarımız var, bir yandan da... E, Belli bir seviyede de e, derslerde ve stüdyolarda yürütüyoruz. Yani pedagojik olarak da bunu içine at, alıyoruz. E, diğer yandan da e, mesela Filistin'de sürdürdüğüm ara, alan araştırmalarında Kampüsin Kamp Pedagogy Platform'un zaten e, danışma kurulundayım. O, o, oraya sürekli gidip geliyordum zaten. Onların kamp içinde oluşturdukları sanatla farklı kent, çalışanlarıyla, farklı coğrafyacılarla, mimarlar, alternatif mimarlıkla uğraşan mimarlarla birlikte nasıl bir alternatif pedagogik platform, birazcık da bu dayanışmacı bir platform tabii. Hı hı. hani Nasıl oluşturduklarına bakıyordu ve onlara da katkı sunuyordum ama bir yandan da ben onlardan da çok etkilenip yeni şeyler öğreniyordum ve hani kampta, yaşam mülteci kampında yaşamla ilgili ve müşterekleşme pratikleriyle ilgili çok çalışmalar yaptık ve bunun hemen bir karşılığını bizim etrafımızda kamplarda var. E, o yüzden öğrencilerimle orada da e, karşılaştırmalı. Öğrencilerimle Filistin'e de gittik. Yani onları da alıp götürdüm. E, karşılaştırma imkanı buldum. O yüzden de e, bazen araştırmadaki tesadüfler, e, bazen de e, öğrencilerin istekleri hocam şurayı da bakalım, şunu da yapalım mı diye e, beni de çekip götürmeleri hani benim de, ben de onları böyle birazcık e, süreç içinde e, şekillenen araştırmalar oluyor. Çin ise bu e, Hong Kong'da bir süre çalıştım. Bir e, 6 aylık bir e, araştırma profesörlüğü şeydi yani daha hocalık vardı. O oraya Gittiğimde ben uzun süre gidip geliyordum. Japon Vakfı ile birlikte Japonya'da da bir araştırmam oldu. Şimdi şöyle ayrı bir hat vardı benim şey araştırmamda. 2005'ten beri Anton Vidocle ile beraber başladığımız bu sanatçı insettifleri üzerine, sanatçı kolektifleri üzerine bir araştırma yapıyorduk. Hem kendimiz bunun içindeydik hem bir yandan da. Ee, bunun ekonomisi, otonomluk, e, sanata etkisi, sanat nesnesinin nasıl, e, sanat pratiğinin nasıl dönüştüğü gibi e, ayrı ayrı konular üzerine odaklanıyorduk. 2005'te biz Anton Widokbey'le e, Platform Güzel Sanat Merkezi'nin e, misafirperverliğinde bir e, sanatçı inisiyatifleri üzerine bir üç günlük, iki günlük galiba ya üç günlük bir şey düzenledik, e, toplantı. E, bazıları da inisiyatiflerde yapıldı bir toplantı. Ve sonra 2004-2005 arası ben Vitedivit'te küratördüm, misafir küratördüm. Bir sergi vardı Vitedivit ve Tent'in. Orada da Rotterdam'da bir dokümenter yaptım. Bütün sanatçı inisiyatifleri bir röportajlar dizisi. O zaman ilk karşılaşmam da benim. Hiç sanatçı kolektifi inisiyatifi çok alışkın olmadığım bir pratikti. Daha sonra Asya'ya kaydırdım. Yani bu süreç içerisinde oldu. 2007'den itibaren Kore ve Japonya'da ve Tayvan'da ve Hong Kong'da e, alan araştırmaları yaptım ve yazılar yayınladım. Sanatçı kolektifleri ve sanatçılar ve şehir içindeki yine sanatçıların nasıl e, anti gentrifikasyon eylemlerine katılımları ve stratejik olarak katkı sunmaları. Bir yandan mesela Tokyo'da anti nükleer hareketin içinde nasıl yer aldıkları, sosyal e, kentsel adalet içinde nasıl e, katkıları oluyor. Çünkü öyle mesela Kyoto öyleydi. Gentrifikasyon hareketi, anti gentrifikasyon hareketi içindeler. Pelin. E, Kyoto'daki sanatçılar Pelin. ve sanatçı kolektifleri. Pelin. Pelin. Efendim? Seni kesmek durumundayım çünkü galiba bir sonraki programa sarkmak üzereyiz. Bu ha. konuyu ayrıca gündeme getirelim önümüzdeki programlardan M birinde evet, ama müzi ben, müziğe de yer vermek istiyorum. Çünkü onlara da söz, gerekiyor. söz vereceğiz. Yok yo, e yo, mühim değil önümüzdeki e programlarda bir araya geliriz. Pelin Tan'la birlikteydik harçtan sanat programında ama bize çok önemli bir parça seçti. Filistin'deki Ay, şey evet, evet evet. Filistin'deki bir kamptan Wattar adlı gruptan On My Mind yani Aklımda adlı. Adlı, parçayı dinleyerek bu haftanın programına son vermek istiyorum. Pelin çok teşekkürler. Teşekkür Seninle bir program daha yapacağım mutlaka. Bir program daha. Görüşmek çok üzere. Kamplardaki çok dostlara da selamlar. Teşekkür ediyorum. Çok sağol. Hoşçakalın. صادق هو مش ناقصني غير كل شويه ما بدي ليه انه حياتي هنا والكون كله ما بدي لو كان عليا اكتر من حبك ما بدي